Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Bugün ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Stüdyodayız ve teknik masada da Feryal Kabil bize destek oluyor. E, tabii bir de konuğumuz var. Hemen tanıtayım. <gülüyor> e, Ada Gönüllüleri Derneği'nde kültür sanat işleriyle ilgili bir arkadaşımız. İpucu bu kadar ama çok kişi tanıyor onu esasında. E, Sibel Akkaçoğlu Sibel'cim hoş geldin Hoş bulduk Merhabalar Merhabalar. E, şimdi seni tanıttım ama Küçücük bir de bizimle ilgili oldu, bir tanıtım yapacağım Yok <gülüyor> öncesinde Çünkü bir sürü yine görselimiz ve e, bilgimiz de olacak e, Dinleyicilerimiz bizi e, Tüm etkinlikleri, geçmiş programları, podcastleri, konuklarımızı Ve Dünya Miras Adalar Gülubu'nun çalışmalarında bizim Facebook hesabımızdan Twitter ve Instagram yine aynı adla Dünya Mirası Adalar'dan takip edebilirler. Şimdi bu bilgiden sonra 1989 yılından itibaren ilk Heybeli da sanırım başlıyorsun. Hem yaşamaya hem STK'larla böyle gönüllü çalışmaların ilk başlangıcı yani çok çok uzun bir süre esasında öncelikle tebrik ederiz <gülüyor> Teşekkür ederim. Türencinden dolayı. Şimdi dinleyicilerimize senle ilgili bilgiler vereyim. Heybeli Adada başlayan gönüllük çalışmalarını Büyük Adada devam ettirdin. 2000 yılında Adalar Kültür Derneği Kültür ve Sanat Kolunda, 2008'de Adalar Vakfı Adaevi Sanat ve Kültür Merkezinde, 2014'te ise Ada Gönülleri Derneği'nde faaliyetlerini sürdürüyorsun. E, tabii gönüllü arkadaşlarının desteğiyle. Ayrıca Adalar Kent Konseyi Kültür Sanat Koluna da destek veriyorsun, değil mi? Evet. Doğru pek eksik kalan bilgiler olmasın. Ee, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden sonra profesyonel iş hayatına deniz nakliyat şirketinde başladım ve 40 yıl kadar sürdü bu. Yani 20 senesi deniz nakliyat, 20 senesi de özel sektörde. Deniz, deniz taşımacılığına deniz taşımacılığı özellikle. Da. Evet. Ee, daha sonra da e, STK'larla çalışmaya başladım. Birçok STK'da çalıştın. E, şimdi de başlayalım. E, Özellikle bu sene çok etkinlik var. Bir sürü organizasyon yapmaktasın. Bu ekiple bir de çok 10 seneden fazla sürdürdüğünüz bir film gösterme etkinliğiniz <gülüyor> var o da Böl anmadan geçmeyelim geçmeyelim birlikte yaptığımız evet. bir etkinlik bu daha Kaç başka. E, 2008 yılından beri yapıyoruz e, Ada evi ile beraber başladık e, sinema etkinliğimize haftada bir gün film e, bir günde belgesel olmak üzere hiç kesintisiz e, neredeyse bugüne kadar sürdürdük ve sürdürüyoruz. Bu büyük bir aslında nasıl denir özverili böyle her hafta bir filmi seçmek o seyircileri oraya toplamak büyük bir çalışma büyük bir emek aslında böyle insanlar bunu görmüyorlar buraya harcanan emeği ama şimdi burada aslında emekle birlikte azim çok önemli. Biz tabii ki Bingöl Bey'le yaz aylarında ada evinde yaptığımız etkinliklerde tabii ki çok katılımcımız oluyordu bu e, gösterimlerimize. Fakat e, adanın bir de kışı var. Biz çünkü yaz kış yaşıyoruz ve bu etkinlikleri hiç durmadan devam ettik. Zaman zaman e, kışın... Kötü günlerinde, yağmurlu günlerinde, hiç kimsenin gelmediği ya da bir kişinin ya da iki kişinin geldiği günler oldu. Ama biz hep devam ettik. Bingöl Bey'in azmi çok önemli bu konuda. Çünkü gönüllülük meselesine biraz şimdi buradan e, girmek istiyorum. E, gönüllü olmak demek canım isterse yaparım demek değil. <gülüyor> Öyle anlaşılıyor genel Böyle ki. anlaşılıyor <gülüyor> maalesef e, ülkemizde belki başka yerlerde de bilmiyorum. <gülüyor> Fakat Bingöl Bey'in tabii bir yurt dışı tecrübesi var. O Rotterdam'da fabrika diye bir e, eski bir fabrikayı e, dönüştürdükleri arkadaşlarıyla e, bir e, re, kafe diyeyim. Orada herkes kendi e, ülkesinden yemekler yapıp Bunları satıp buradan e, kazandıkları e, kaynaklarla e, Nikaragua'ya, Küba'ya hatta Türkiye'deki Mor Çatı'ya kadar kaynak aktarmış bir e, kurum bu. Orada edindiği tecrübeyle tam bir gönüllü gibi azmetti ve durdu. 68 ruhu <gülüyor> altında e, yatan biraz. Yani daha. artık Anladım, bilemeyeceğim <gülüyor> herhalde karakterinin de getirdiği bir şey var. Sabırlı ve azimli biri. Dolayısıyla şöyle bir şey şu anda tabii ki bu kadar bir işin arkasında durursanız tabii ki adadaki yaz kış oturan nüfusta giderek artıyor. Farklı insanlar geliyor. Şimdilerde mesela kışın yaptığımız gösterimlere 40-50 kişi gelebiliyor. Yaz Bayağı sinemamıza 100 kişi geliyor. Sibel atlamayalım. İstanbul'dan gelen var. Evet. <gülüyor> Kışın, kışın İstanbul'dan gelen e, izleyicilerimiz var. Evet tabi şimdi bunu görünce çok mutlu oluyoruz. Bir Hı. de seçtiğiniz filmler aslında daha ziyade sanat filmi diyebileceğimiz, evet. daha entelektüel, Hı. daha Seçilmiş işte önemli yönetmenler, önemli oyuncular ve Bingöl Bey bildiğim kadarıyla bu filmleri sunuyor. Evet. Değil mi? Yani bu, bu filmleri aslında çalışarak hikayesini anlatıyor, önemini yani anlatıyor. Yani yönetmenini, dönemini, e, filmin anlatmak istediği bazı metaforları diyeyim hepimizin izlerken belki fark edemeyeceği. Bunlara çok çalışıyor gerçekten çünkü iyi bir sinema sever ve de araştırmacı, meraklı biri. Ben de sinema severim onun derecesinde olmasa bile. Dolayısıyla seçtiğimiz filmler aslında sinema tarihinde yer etmiş filmler. Tarihlerinin eski olması önemli değil. Onlar zaten günceller yani seyrettiğinizde tekrar tekrar diyorsunuz ki sanki günümüzü anlatıyor. Bu nasıl bir hikaye 1954 yılında yapılmıştı. <gülüyor> Böyle. Evet sadece film gösterimi değil aslında kültür sanat alanında bir sürü faaliyet yapıyorsunuz daha geçtiğimiz hafta sonu üç gün süren bir yine kültür sanat etkinliği festivali oldu değil mi? Biraz ondan belki Şenlik, e, koyduk adını. hepsinden birden bahsedelim. Ben şöyle bir not almıştım bundan önce Ada Gönülleri bayram yemeği yaptınız. Evet. Çok büyük bir katılım vardı. Gelir de sağlandı sanırım. Evet. Sonra bu ülkemizin mutfakları ilgili bir yemek kitabı yazan adalı 4 yazarın ve işte yakınlarının olduğu bir oluşum vardı. Bu da çok çok ilgi çekmişti. biraz önce de Asu'nun bahsettiği. Yani bayağı üst üste etkinlikler var. Şimdi bu Ada Gönüllüleri Derneği'ni biz Ada Evinin bitmesinden sonra oluşturduk. Bu derneği canlandırdık diyeyim. Zaten var olan bir dernekti ama faaliyette bulunmuyordu. bu dernekte de tabii şeyimizde programımızda bir sürü amaç var ama adadaki büyük adadaki hayvan barınağının ihtiyaçları da vardı, karşılanması da vardı. Bu amaçla gelir yaratacak, o barınağın ihtiyaçlarını karşılayacak etkinlikler planladık. Bayram yemekleri yapmaya başladık. Buna geçen sene yaptık. Daha evvelki sene yaptık. Geçen sene bir günlük bir kermes yaptık. Bu sene onu üç güne çıkardık. Bir şenliğe dönüşsün dedik. Çok da güzel oldu. Kaynak da yarattık. Barına mı gitti bu kaynağı. Bu kaynak. Hep, orada bu, neler yapıldı? Orada, Kısaca. Orada şöyle bir sıkıntı var. Ee, bu barınakta şu anda hatırladığım kadarıyla 130'a yakın köpek var. Evet bu bir kişi ilgileniyor hmm. orada. Sergei diye bir arkadaş var. Yemeklerini pişiriyor, hmm. bakımlarını yapıyor, ilaçlarını veriyor. Sergei'nin maaşıının karşılanması lazım. Evet. Belediyemizin imkanları maalesef kısıtlı. Hmm. Sponsorlar son yıllarda azaldı. Malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle. Ayda Netice itibariyle o barınan 2500 lira ihtiyacı var. Çok hem öyle. mama hmm. hem i̇laç, de veteriner. ilaç, veteriner ve de evet. bakım Peki, giderleri açıkla için. Açıkla kavuşturmak için soruyorum. Burası belediyenin barınağı değil mi? Evet, belediyenin barınağı. Ve ödeyemediği için başka şekilde böyle bir ödemiyor. böyle bir açık oluşuyor maalesef. Öyle mi? Evet, Hı -hı. evet, evet. Yani belediye elinden gelen imkanı veriyordur mutlaka. Onda bir söylenecek bir şey yok ama Hı -hı. yetmiyor. Evet. Bu açığı kapatmak için de biz de dernek olarak böyle etkinlikler yapıyoruz. Aslında Yalnız da bir amacımız evet. hayvan barınağına destek değil. olmak değil. Evet. Bizim derneğimizin programında eğitime destek olmak var, sanat kültüre destek olmak var, Hı. turizm var, birçok konu var. Ama şimdilik bunu beceriyoruz. Daha sonra inşallah onlara da sıra gelecektir. Şimdi kültür adalarda kültür sanat e, alanında işte bu şenliklerle demin saydığımız etkinliklerle yıllardır e, bu faaliyetleri yapıyorsunuz. Acaba nasıl bir değişim izliyorsunuz? Yani adalara böyle bir kültür sanat perspektifinden bakıldığında... Aslında Adalar kendisini öne çıkartmıyor. Yani İstanbul'da Adalar kültür sanat ajandasında yer almıyor. Bir ke bir bienal e kaçıncı bienaldi? 2013 müydü? yok. Evet. 13 yok, değil. 2 2 yani, sene önce. Sene önce e işte biliyorsunuz bienal e tuz tuzlu su muydu şimdi e evet, e işte evet. Büyük Ada'ya da geldi. Mekanları kullandı. Değil mi? Yani mesela e aslında Adalar e neredeyse 100 yıldır sayısı sanatçı, edebiyatçı, şair, gezgin insanlar gelmişler, vakit geçirmişler, yazdıkları varmış falan. Fakat nedense böyle bir kültür sanat üretimi ya da kültür sanata bir beşik olmak, beslemek gibi böyle bir, böyle bir tanınırlığı, bilinirliği yok adaların sanki siz... Nasıl görüyorsunuz hani bu işleri organize eden birisi olarak? Bence çok doğru bir saptama sizin saptamanız. Şöyle bir şey gözlemliyorum ben. Tabii çok uzun zaman bu tür programlar yapıp herkesi bu programlara çekebilmek için çaba gösteren bir kişi olarak özellikle buraya yerleşmiş ya da biraz vakit geçirmeye gelmiş sanatçılarımızı davet ettiğimde şöyle bir cevapla karşılaşıyordum. Biz İstanbul'da zaten bu tür programlarla çok doluyuz. Buraya kendimizi yenilemeye, e, beynimizi boşaltmaya ve de yeni şeyler üretmeye geldik. Yani yeniden böyle bir ortamın içine girmek istemiyoruz gibi hmm. e, çok anlaşılır e, cevaplarla karşılaştım. Dinlenmeye geliyorlar, Dinlenmeye sanatçılar. Geliyorlar. Evet. Ve adalara dönük bir sanatsal üretim, adalardan şeyden uğraşmak istemiyorlar. Ee. Ki ise adalar, yani tam da işte biz Dünya Mirası Adalar Girişimi olarak aslında adaların kültür mirasının işte bu tarihi değerlerinin yeniden yeniden yorumlanarak çok bilgi var, çok hikaye var, gelmiş geçmiş çok insan var bitkileri var doğası var çok malzeme var yani yorumlamaya açık böyle bir dönüşümü nasıl becerebiliriz adalarda yani bir kültür sanat açısından da aslında adaları bir önemli bir destinasyon bir nasıl diyelim bilinen bir yer haline getirmek. Şimdi bence bunun için festivaller tıpkı Bienal gibi adaların sergi mekanların arasına e, dahil edilmesi, e, bazı konserlerin adalarda düzenlenmesi gibi, e, yani burada İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın da e, katkıları olabilir tabii ki. Yıllar önce e, ev konserleri konsepti moda olmuştu biliyorsunuz. E, hala da şimdi sürüyor bu iş. E, ben adada e, bir güzel evin bahçesinde e, bir organizasyona katılmıştım. Mozart üçlüsü, dörtlüsü diye bir şeydi. Bunu karşıda bir organizasyon düzenlemişti. Teknelerle dinleyicilerini getirmişlerdi adaya. Tabii biletle girilen bir konserdi. Çok güzel bir etkinlikti bu. Fakat bir defa oldu. Adalar Festivali iki defa yapılabildi. Bunların sayısının artması lazım bence. Buradan yani, ben bir şey sormak istiyorum. Asu'nun e, açtığı konudan devam etmek istiyorum. Benim kişisel görüşüm son senelerde diyeyim hatta son bir senede çok fazla genç geliyor. O bunlar genellikle sanki e, ağırlıklı sanatçı gibi Evet. atölyeleri var. Üretim yapmaya bir de bu sıkıştıkları İstanbul'un coğrafyasında orada üretebilecekleri daha rahat bir ortam bulduklarını e, görüyorum. Ben konuştum çünkü kend, konseyinin bahçesindeki sergilerde de çok fazla gençler evet. sergi açmaya başladı evet. ve konuştuğumda hep yakın zamanda yerleştiklerini, geldiklerini e, söylediler. Buradan da sizin derneğinize dönerek e, gençlerle durumunuz nasıl? Bu derneğin yaş ortalamasının e, içinde gençler. Var mı? Bu umut verici bir şey olur mu? Çünkü adalar gerçekten sanatçıların üretim yaptığı alan olmaya çok yatkın ve buradan da başka bir iğme yakalayabilir diye ben kendi kişisel görüşümü so söyledim. Yani çok doğru bir e yaklaşım bu. E bizim derneğimizin yapısında genç arkadaşlarımız var tabii ama e bana göre genç diyelim. E çok genç değil öyle çok genç üyelerimiz yok. O arkadaşlarla ben de görüşüyorum. Adaya yerleştiklerini görüyorum. Gerçekten böyle bir değişim var. Ee, özellikle Büyükada'da gözlemlediğim bir şey bu. Ee, yerleşiyorlar, burada yaşamak istiyorlar, burada yaşamayı çok seviyorlar. Ee, yavaş yavaş bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılıyorlar. Hoşlarına gidiyor. Bu bir süre sonra belki onların da bu etkinliklerin organizasyonunda yer almasına yol açabilir. Ama bunlar hep zaman alıcı şeyler. Bu kadar zaman içerisinde e, size anlattığım gibi biraz önce ancak sinema seyircisini kışın 40-50'ye, yazında 100 kişiye çıkarabildik. Ee, Ama bunu on... kendi çabalarınızla yaptınız. Yani evet. aslında bu biraz da vizyon meselesi. Yani e, şimdi biliyorsunuz adaların 1/5000 imar planı Evet. işte <gülüyor> iptal edildi. İşte yenisi şimdi e, İBB tarafından işte çalışılmak üzere yine yeni adımlar atılmış. E, bunları duyduk. Şimdi aslında e, eski planlara baktığınızda bu beşmene baktınız, oradaki vizyon turizm üzerinden. Kurulmuş bir vizyon yani adaları aslında bir turizm e, merkezi dönüştürmek. haline dönüştürmek oysa ki e, e, turizm artık bir gerçek haline geldi yani hani evet. bunu bir den ziyade şimdi bu gerçek gerçeği nasıl yöneteceğiz gibi karşımızda bir sorun var ve ne için yani biz bu gelen ziyaretçilerden nasıl bir fayda bekleyebiliriz adaları adalar için. Bu soruyu aslında sormamız gerekiyor ve belki adaları biz bir kültür sanat destinasyonu olarak yani kültür sanat için aslında insanların koşa koşa gittiği merak ettiği ve kültür mirasını kültür sanat üzerinden yeniden yorumlayan buna olanak sağlayan bu tür bir vizyonla çalışan belediye işte idareler ve tabii ki sivil toplum kuruluşları onlarla birlikte. Yani böyle bir vizyonu belki bizim artık şey yapmamız gerekiyor, peşinden koşmamız gerekiyor. Yani turizm değil. Değil tabii, <gülüyor> ki. tabii ki. Turizm çünkü artık e, günübirlik turizm özellikle e, doyum noktasına varmış durumda. Bunu daha da artık cazipleştirmenin bence gereği yok. Çünkü adanın kapasitesi belli. Hizmet olana da belli. Ve şu andaki olanaklarıyla da yetişemediği de belli. E, bunun daha fazla olması e, bu adaların yaşanamaz hale gelmesine sebep olur bence. Öte yandan dediğim biraz önce dediğim gibi e, adaların sanat ve kültür birikimiyle birlikte e, başka yeni sanat ve kültür e, imkanlarını e, yaşatabilmesi için e, bence... Festivallere ihtiyacı var. Hı hı. Ee, Ama onun için mekan lazım mesela. Onun için mekan lazım tabii ki. Mekan da aslında o kadar sorun değil. 2004 yılında e, Adalar Vakfı ilk Adalar Festivali'ni düzenlemişti. Ve de e, Veclisayardı kuratörü. Adalardaki bütün mekanlar kullanıldı hı hı. bu festival için. Ne tür mekanlar kullanıldı? Şöyle örnek vereyim. Ee, o zaman Turing Kültür e, hmm. Evi yaşıyordu. Çelik Gülersoy Bey hayattaydı. Orası güzel bir bahçe, kafe olarak hizmet veriyordu. Orası kullanıldı. Aya Yorgi kullanıldı. Ee, ada Evi kullanıldı. O zaman, pardon Ada Evi yoktu. Ee, başka bir alan. Ee, heybelde Ruhban Okulu hmm. kullanıldı. Ee, yani var Ada'da. Tabii ki bir kültür merkezi, bir salon, kapalı bir salon yok. Ama açık alanlar olarak kullanılabilecek bir sürü olanağımız var. Yani üstelik de bunlar tarihi, kültürel, doğal mekanlar. Evet, çok sayıda biliyorsunuz tarihi ev var ve bunlar var, yani bunlar olsa böyle, olsa evet. hani iki ay kullanılıyor. Hatta bazıları hiç açılmıyor, kullanmıyor. Yani buradan aslında adalı nasıl diyelim yazlık yazlık kullanıcılara da seslenmek lazım. Aslında bu evler bu, bu tür kültür sanat faaliyetleri için demin anlattığınız Mozart Ölmek, konseri evet. gibi. Yani bu tür işler için mü mükemmel mekanlar. Olağanüstü. Yani inanır mısınız bu kadar çok mekan hiçbir yerde bulamaktır. Ben buradan sizin şeye dönmek istiyorum e, derneğe. Şimdi içerisindeki kişiler adalarda genellikle bir Ekonomik durumu son derece kısıtlı, emekliler veya çok az parası olanlar yaşıyor. Gönüllü çalışmalarına katılıyorlar ama bunlara destek çıkabilme şeyleri çok çok sınırlı. Bir de öbür tarafta son derece varlıklı, bildiğimiz büyük aileler ve desteği olduğunda alıp götürebilecek kişiler var, biliyoruz. Burada sizin bu zeminde hangileriyle daha çok buluşuyorsunuz? E, adanın e, evet böyle bir kesimi var. E, çok güzel evlerde oturan yalılar diyeyim, e, köşkler diyeyim, e, senenin sadece bir iki ayını bu evlerinde e, geçiren insanlar var. Bu insanlar kendi içlerinde bir e, adanın sosyetesi diyeyim. Hı hı. O sosyetik ortamın içinde yaşamayı tercih ediyorlar. Adanın diğer alanlarındaki etkinliklere çok uzaklar. Hı hı. Tanımadıkları, bilmedikleri insanlarla bir araya gelmek istemiyorlar. Hangi amaçlı olursa olsun, hı hı. Çok, içlerine, çok içlerine kapalılar. Öyle olunca onlara ulaşamıyoruz. Maddi manevi kapalılar. Maddi manevi kapalılar. Evet, <gülüyor> evet. o anlamda söylüyorum. Ama çok şikayet ediyorlar ada'nın bozulmasından ee, dolayı. Evet şikayet. şikayet ama yani bozulmaması için de hiçbir şey yapmıyorlar. Evet, bu arada. Yani dolayısıyla ciddiye alınamaz bence şikayetleri öyle insanların. Çünkü senin 12 ayını da zaten adada geçirmiyorlar. Bir iki ay rahatsızlıktan şikayet etmek biraz lüks oluyor bana göre. Hep birlikte evet yani aslında hep birlikte adaları düşünmek, adaları daha iyi bir noktaya taşımak için yani hepimizin birlikte uğraşması gerekiyor. Elbette elbette o kesin. elbette. Ama e, belki de e, yani bu e, farklı kesimleri buluşturacak o heyecanı yaratmak. Yani e, ve be, kültür sanat dediğimiz olay tabii tek tip bir kültür sanat değil. Yani işte klasik evet. müzik konserleri de yapmak, işte e, Türk sanat müziği konseri yapmak, e, işte resim sergisi şu, çağdaş sanat işte daha belki e, ne bileyim geleneksel sanat. Yani sayısız e, çeşitlikte iş yapmak mümkün. Ve her türlü beğeniye yönelik büyüklü küçüklü işler yapmak mümkün. Dolayısıyla belki kültür sanat üzerinden bu buluşmayı aslında becerebiliriz adada. Demin o bahsettiğimiz hani işte çok evet. zengin e, kendi içine kapalı kesimle daha böyle adalarda daha uzun zaman yaşayan gençler, yeni bir genç nüfus var artık yani bu buluşmayı... Aslında böyle bir e, giderek zenginleşen bir kültür sanat ortamı. Bunu yapabilmemiz için işte vizyon gerekiyor. Oraya evet, dönmek evet. istiyorum. Yani mesela imar planında diyordu ki <gülüyor> e, şeylerinizi, tarihi evlerinizi pansiyona çevirebilirsiniz. Hayır pansiyona değil, kültür sanat e, merkezlerine çevirmektense... Değil mi? Yani. Sanatçılar için rezidanslara çevirmektense. Evet. evet programın sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşıyor <gülüyor> Ah ne evet. kadar çabuk evet, geçti. Evet evet ama bir başka sinemadan da bahsetmeden geçmeyelim. Ondan evet. da bir işbirliği yaptınız. Çok güzel bir evet, işbirliği. Evet yani kendilerine teşekkür etmek ee, isterim bu vesileyle. Edebilirsiniz. Ee, Buyurunuz efendim. Ee, şimdi biz ada Adagürlilerinden bir olarak son e, e, filmler gösterirken bu sene yaz sineması başlatalım dediğimizde e, sinema yazarı bir arkadaşımız sayesinde Türk yönetmenlerimize ulaştık onların ödül kazanmış festivallere katılmış filmlerini gösteriyoruz bir taraftan bir de başka sinemadan destek istedik. E, sağ olsun Dürün Ababay çok e, ilgi gösterdi. Ee, bitiyor mu? Bitiyor <gülüyor> başka, sonuna geliyoruz. Başka sinemadan da filmler gösterebiliyoruz bu sayede. <gülüyor> tamam. Ee, bütün bu programları bizim Dünya Mirası Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Adadaki tüm etkinlikleri de paylaşıyoruz. Bugün mesela filminiz var. Ee, evet, Prensim, Prensim sunarım ismi. Oradaki şeylere bakarsınız. Efendim programımızın sonuna geldik. Sivil toplum kurumları, dostlukların kurulduğu, sosyal ve kültürel yaşamın niteliğinin yükselttiği ve de ortak paylaşımların sağlaması Yerlere anlatabilecek en iyi kişiyi konuk ettik bugün. Sibel Akkaşoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler. Evet e, eğer feryal vaktimiz kaldıysa yok. Peki o zaman kapatıyorum ama belki seçtiğimiz parçayı sonra çalarsın. Bir gönüllülük parçası çalmıştık. Çok teşekkür herkese. Görüşmek üzere haftaya. Adalar, Adalar hepimizin. <gülüyor>